Prenses ve Yedi Cüceler Masalı Seslendiren Meral Ünür Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzaklarda bir ülke varmış. Mevsimlerden kışmış ve her yer karla kaplıymış. Kraliçe sarayının pencerelerinden birinin arkasında bir yandan nakış işliyor, diğer yandan da hayal kuruyormuş. Derken... Birden parmağına iğne batmış ve gergefin üstüne üç damla kan akmış. Kraliçe hayallere dalmış ve kan damlalarına bakınca ''Çocuğum kız olursa denikar gibi ak, yanakları elma gibi al, saçları da kömür gibi kapkara olsun.'' diye geçirmiş içinden. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu getirmiş dünyaya. Kızı tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Kar gibi beyaz bir teni, elma gibi kırmızı yanakları, kömür gibi de simsiyah saçları varmış. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra ölmüş. Kral günün birinde yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş kendisinden daha güzel birinin olabileceği düşüncesine bile tahammül edemezmiş. Odasında sihirli bir aynası varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonunda ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada diye sorarmış. Ayna da hemen sizsiniz kraliçem dermiş. Fakat Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün ayna şöyle demiş. "Güzelsiniz kraliçem, güzel olmasına ama Pamuk Prenses sizden daha güzel." Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözüne ne de bir lokma yemek yiyebilmiş. Hemen sarayın avcısını çağırmış yanına. "Pamuk Prenses'i ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da ''Kalbiyle ciğerini sök, bana getir.'' demiş. Avcı ne diyeceğini bilememiş. Pamuk prensesi öldürmek ona pek akıllıca gelmemiş. ''Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ki?'' diye düşünmüş durmuş. Ama kraliçenin emrini de yerine getirmek zorundaymış. Pamuk prensesi ormana götürmüş, bıçağını çekmiş. Fakat pamuk prensesin ağladığını görünce, onu öldürmeye kıyamamış Pamuk prenses ağaçların arasına dalıp Gözden kaybolurken Avcı bir hayvan avlamış Kalbiyle ciğerini söküp Kraliçeye götürmüş Böylece yalanı ortaya çıkmayacakmış Akşam olup hava kararınca Dağların ardında küçük bir eve gelmiş Kapısını çalmış Açan olmamış Cesaretini toplayıp içeri girmiş İçeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabağın bulunduğu yedi küçük sandalyeli uzun bir masa varmış. Duvar dibinde de yedi yatak diziliymiş. Beklemiş beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş ve her tabaktan bir kaşık yemek almış. Yedi yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Dağların derinliklerinde bulunan bir gümüş madeninde çalışan yedi cücelermiş bunlar. Pamuk prensesi görünce ne kadar güzel bir kız demişler. Sabah olup uyandığında pamuk prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş. Ama kısa bir süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini, onların çok iyi insanlar olduklarını anlamış. Yedi cüceler, Pamuk Prenses'ten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. Hoşça kal demişler yedi cüceler işe giderken ve Pamuk Prensesi çok sevdikleri için de ona kapıyı kimseye açma. Eğer üvey annenin burada olduğunu öğrenirse seni tekrar öldürmeye kalkar sonra demişler. Kraliçe bir gün aynasının karşısına geçmiş ve Ayna ayna, güzel ayna ''Var mı benden daha güzeli buralarda?'' diye sormuş. ''Güzelsin kraliçem, buraların en güzeli sensin. Ama ne var ki yüksek dağların ardında, cücelerin küçük, şirin evindeki Pamuk Prenses, dünyalar güzeli.'' demiş. Kraliçe o kadar sinirlenmiş ki ne yapacağını şaşırmış. Hemen bir sepet dolusu kırmızı elmayı almış ve Pamuk Prenses'in bulunduğu eve gelmiş.'' Pamuk Prenses'in kapısını çalıp ona kırmızı elmalardan ikram etmiş. Bu kırmızı ve zehirli elma Pamuk Prenses'in boğazına takılmış kalmış ve Pamuk Prenses oracağı yığılıp kalmış. Kraliçe koşa koşa saraya gitmiş. Ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorduğunda ayna ''Sizsiniz kraliçem'' deyince dünyalar onun olmuş. Cüceler kulübeye geldiklerinde Pamuk prensesin yerde yatan halini görmüşler ve Hiçbiri onu uyandıramamış Birkaç gün geçmiş, başında ağlayıp durmuşlar Onu gömmeye kıyamamışlar Ve camdan bir tabutun içine koymuşlar Tabutu da yüksek bir tepenin en tepesine yerleştirmişler Günlerden bir gün cüceleri ziyarete gelen bir prens Oradan geçerken Camdan tabutun içinde Pamuk Prenses'i görmüş ve hemen ona aşık olmuş. Onu sarayıma götürmeme izin verin diye yalvarmış prens. Yedi cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken Pamuk Prenses'in boğazına takılmış olan zehirli elma parçası pat diye düşmüş ağzından. Ve Pamuk Prenses birden gözlerini açmış. Pamuk Prenses ve prens 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. O günden sonra kötü kalpli kraliçeden uzak bir ülkede yaşamışlar. Yedi cüceler Pamuk Prenses'i özledikleri zaman onu ziyarete gitmişler ve Pamuk Prenses sonsuza kadar mutlu yaşamış. Bir sonraki masalda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.